Ömer bakkalda Bir varmış bir yokmuş İki varmış üç yokmuş Nedir yok olan? Hadi Ömer'in evine gidelim Annesini dinleyelim O söylesin ne yokmuş Ömer'in annesi Yavrum bana bir iyilik yap Bakkala gidiver demiş Akşama börek yapacağım ama Evde peynir yok Yumurta yok Süt yok Ömer de annesine bakkala giderim ama izin verirsen bir de gazoz içerim demiş. Annesi uygun görmüş. Ömer'in eline para vermiş. Hadi bakalım demiş. Yarım kilo peynir, bir kilo süt, beş yumurta. Aldı gel. Ömer çıkmış yola. Bir yandan da unutmamak için tekrarlıyormuş. Yarım kilo peynir, bir kilo süt, beş yumurta. Yarım kilo peynir. Tam o sırada, yanı başında bir otomobil korna çalmış. Düt. Bir kilo. Düt. Ay neydi? Düt değil. Aa, dut. Bir kilo dut. Beş yumurta. Yarım kilo peynir, bir kilo dut, beş yumurta. Ömer. Dikkatli taşıması gerektiğini biliyormuş Kırılırlarsa ziyan olurlar diye düşünmüş Yüksek sesle tekrarlamış Yarım kilo peynir Bir kilo dut Beş ziyan Yok canım ziyan değil Zeytin Gelmiş bakkalın kapısına Günaydın bakkal amca Beni annem gönderdi Alacaklarım var demiş Sonra sıralamış 20 kilo peynir. 1 kilo dut, 5 zeytin. Ne demiş bakkal? Bir kere zeytin taneyle satılmaz. Kiloyla satılır. Sonra dut bakkalda ni gezer. Manavda satılır. 20 kilo peynirin ne yapacaksın? Versen bile taşıyamazsın. Sen kaç kilosun ki 20 kilo peynir taşıyacaksın? Zavallı Ömer şaşırıp kalmış. O sırada komşuları Selma teyze gelmiş bakkala. Onları duyunca Ömer'e sormuş. Annen ne pişirecek? Börek demiş Ömer ağzı sulanarak. Aa o zaman yarım kilo peynir yeter demiş Selma teyze. Ben de öyle demedim mi yirmi? 20... Yok yok yarım kilo peynir ver bakkal amca. Tartmış peyniri bakkal. Şimdi şu dut Dutu düzeltelim demiş Ne ki bu dut Sırada çırak Yoğurt kaplarını yerleştiriyormuş İşte bu yoğurtlar güzel Hali sinek sütünden demiş Ömer süt sözünü duyunca bağırmış Tamam tamam süt işte Oldu demiş bakkal Bir kilo süt Ama beş zeytin olacak Kırılmadan eve gidecek demiş Ömer Kırılmadan mı Aa, tamam anladım Sen yumurta istiyorsun Beş tane Bir kese kağıdına koymuşlar Vermişler eline Ya benim gazozum demiş Ömer Onu da burada içer giderim Peki demiş bakka. Ekmek un sabun Başka bir şey istemez misin Yok demiş Ömer Parayı ödeyip paketi alıp çıkmış Eve gelince Annesine işte aldım anne demiş Tuz ''Makarna, şeker, ya. ''Ne?'' demiş annesi. ''Yanlış, yanlış yaptı.'' Ama paketi açınca peyniri, sütü ve yumurtaları görmüş. Ömer de kıkır kıkır gülmüş. ''Eh, biraz da şaka.'' demiş.